1136 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in, namazda sallandığı için hanımı Ümmü Revman'ı azarlaması, Ümmü Revman şöyle anlatıyor, Ben namaz kılarken sallanıyormuşum, kocam Ebu Bekir bana öyle bir bağırdı ki, neredeyse namazı bırakıp kaçacaktım, sonra bana, Hazreti Peygamber'in, herhangi biriniz namaza durduğu zaman hiçbir yerini kıpırdatmasın ve Yahudilerin sallandığı gibi sallanmasın, çünkü azaların sükunete kavuşması namazı tamamlayan şeylerdendir buyurduğunu işittim.